Gönül sadasından hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten, ben Deniz Kemal Sayar ve e, misafirimiz Hikmet Yavuz Bey'le bir programa daha başlıyoruz. Hocam geçen programda Hud suresinin Hazreti Peygamber'in beni ihtiyarlattı dediği ayetinden e, den vurmuştuk. E, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu ayet sizde neyi tedai ettiriyor? Neden ihtiyarlatan bir ayet acaba? Şimdi Cenab-ı Resulullah'a büyük bir emanet tevdi edildi. Bütün kainatın emaneti o. Yani bize kendi ailemiz, işte kabile reisine kabilesi, devlet reisine tebaa ama Hazreti Peygamber'e bütün ümmet, bütün insanlık ve bütün kainat emanet edildi. Ve esaslar söylendi. Cenab-ı Resulullah yine bildiğim, anladığım, bana anlatılanlar hakkında gidip söylemeye çalışayım. Ee, allah Zülcelal'in e, muradını, maksadını, gayesini hepimizden çok. Hepimizin fevkinde. Çünkü makamı da Onu biliyor. Yani hadisenin e, ...bütün boyutlarını müdrik. Hem maddi manada müdrik... ...hem manevi manada müdrik. E, i̇nsanı da tanıyor. E, şimdi... ...o evamiri ilahiyeyi... ...o, o oradaki muradatı... ...bilen... ...hem e, aklen... ...hem kalben bilen bir... ...büyük varlık... E, ...beşarı de tanıyor. Aradaki... E, ...hadiseyi görünce kendisini de tanıyor. Mesela şu anda aklıma geldi, Tecüt Hazreti Peygamber'e farz. Çok baskılıyor. Cenab-ı Eşşey dermiş ki, Ya Resulullah bu kadar. E ben beşerim yani hisliğini görüyor yani idrak ediyor kendi realitesini ve Allah <gülüyor> Azze ve kudreti karşısındaki beşerin hiçliğini en çok en iyi idrak eden o. Dolayısıyla hem şahsa açısından hem bütün ümmet açısından istenenle var olan arasındaki büyük makası gördüğü için bizim anladığımız bir dille ifade ediyor. Beni ihtiyarlattı. Yani bu bir büyük yük, büyük bir elem, büyük bir çile. Bu çile beni ihtiyarlattı. Diyor, benim anladığım bu. İnsan yaşadığı hayatta kendisine tahmin edilen, teklif edilen büyük emaneti, vazifeleri idrak etmediği sürece gaflette yaşar ve çok rahat eder. Bu gafletin içerisinde kendisine verilen büyük nimetler de fark etmez. Ne ki o nimetlerden bir tanesi hafifçe alınır gibi olur? Ne bunlardan? Mesela benim çok gördüğüm nefes darlığı hadisesi. Adam nefes alamıyor. Halbuki sıradan insan hiç bunu fark etmez. Gayet rahat nefes alır verir. Sanki ona kendisinin çok normal bir hakkıymış gibi görür. O alındığı zaman. Dolayısıyla işte buradan başlıyor hadise. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Cenab-ı Rabbül Alemi'nin insana verdiği değeri şahikasında müdrik. Bu değerin karşılığında insandan istenildiğinde şahikasında müdrik. Ama beşer'in halinde biliyor. Bu büyük çelişki, bu büyük tezat kendi zatını da biliyor. Onu, onu, yani yine bizim anlayacağımız bir dil ile yani bu çile, bu istenenle var olan arasındaki büyük makas e, niye? Çünkü bütün insanlığın yükünü omuzunda hissediyor. Bütün insanlığın yükünü. Çünkü o bütün beşere e, bahsolunmuş bir peygamber. Daha evvel gelen peygamberlere baktığımız evet. zaman bir kavme bahsolunmuştur. Belli bir zamana da aittir. Bir sonraki peygamber geldiği zaman onun şeriatı, ...devam eder veya etmen ne olunmuş olabilir... ...veya gelişterek devam eder... ...ama Cenab-ı Resulullah'ın şeriatı... ...tabe kıyamet devam tabi edecek... Ol, ol, ol. ...bu ne? Bu İslami öğreti... ...bana mesela bir şey daha öğrettiler... ...kendi inandığım çerçevenin dışına çıkıp... ...bunu... ...sekülel bir dille de ifade etmek gibi... ...çünkü farklı mühütlerde... ...konuşmam gerektiğinde söylediler... ...bu zaman zaman oldu... ...şimdi azaldı... ...zaten normal... ...azalmasını da ben istiyorum... ...İslam hakkında mı bilgi almak istiyorsun? ...aynı fizik kitabı gibi diyordum... ...açar okursun... ...dersen ki bir insan var... ...bir grup var, bir ümmet var... ...bunlar şöyle şöyle şöyle inanıyorlar... ...var mı bu var... E, e, ...georata kitabını açıyorsun... ...Japonya var mı var... ...kitap yazıyor... ...haritada da var... ...aynı onun gibi... ...yani somut bir hadisi söylüyorum... Bu insanlar inanıyorlar. Neye inanıyorlar? Böyle böyle böyleye inanıyorlar. Bu da bir realite. Tabii. Onların inancı size göre ters olabilir. Anlamsız olabilir. Hatta absürt olabilir. Ama var. Bu hata hadise. O zaman kimse bir şey söyleyemiyordu. Var. Realite bu. Absürt olabilir ama var. Neticede yani bizim tabi ne olacak yani bizim zahiri anlayışımız odur ama tabi biz Hazreti Peygamber'in yani e, e, çocukken, gençken çok konuşulurdu. Yani Siyeri Nebi'den mesela Mevrun Peder çok anlatırdı. Ve biz akşam yemeklerinden sonra böyle 15-20 dakika Siyeri Nebi'den bir kıssa dinlerdik. Sonra herkes işine gücüne dağılır vesaire yani. O resim içinde Hazreti Peygamber'in o muhteşem insancıl tavrını gördükten sonra, o muhabbetini, o dikkatini, o rikkatini, ümmetine, asabına nasıl baktığını gördükten sonra... ...o böyle söylüyorsa daha da tüylerimiz diken diken olurdu çok. yani. Şimdi insanlar e, Siyer-i ile çok fazla meşgul olmuyorlar. Başka şeylerle meşgul oluyorlar. Hocam şimdi siz satır arasında <gülüyor> o kadar önemli şeyler söylüyorsunuz ki. Yok ya ben fark etmiyorum. <gülüyor> ee, ben biraz günümüz toplumuyla mukayese ederek de dinliyorum. Ee, bir defa insanların bir sofra etrafında buluşması neredeyse kayıplara karıştı. Yani bir evi var kılan şey insanların e, orayı bir otel e, bir yatak odası olarak e, kullanmak yerine... Orayı bir yuva haline getirmeleridir. Birbirleriyle halleştikleri, hem hal oldukları, hem dem oldukları birbirlerini dinledikleri işittikleri dış dünyadan bir yalıtılmış bir sığınak haline getirmeleridir. Şimdi siz sofranın nimetlerini paylaşıyorsunuz, evet. duanızı yapıyorsunuz. Evet. Ondan sonra Hazreti Peygamber'e Sonra ben... duası benimdi mesela. Evet. Evin en güçlü olarak. Uzun evet. bir dua mıydı hocam? Yok çok kısa. Bir paylaşır mısınız Yok, onu? paylaşmam. Öyle olsun. mi? <gülüyor> evet. Ee, yani sofrayı duayla bitirmek. Duayla bitirmek. Yani benim yani de... Yolumuzu dönem... besmeleyle başlamak. Tabii. Yol, her şeyi besmeleyle başlamak. Ee, şükrederek bitirmek. Evet. Sonra dua etmek. O sofrayı e, bize sunanın... E, ve nimeti verene şükrümüzü eda etmek bütün bunlar ap ayrı bir ruhani iklim yaratıyor bir evin içinde. Ve oradan çok yumuşak bir geçişle bir siyer-i nebi. siyer güncele bağlayarak evet. Yani böyle dur üstte bir hmm. değil. Hmm. Güncele bağlayarak oradan böyle bir iki dakikada bir anda kendinizi Medine-i Münevvere'de yahut Mekke fastında buluyordunuz. Yahut da Cenab-ı Peygamber'den sonraki bir vakitte Hazreti Siddık Hazreti Ömer. Hz. Zinnureyn ve Cenab-ı Ali. Öyle bir de kayı veriyordu. Nasıl kayı? Ben de bilmiyorum yani. O da onların şey işte yani. Eskilerin hususiyeti, ustalığı. Evet. Evet. Ve, ee, bı ve bıktırmadan. Ve bıktırmadan, bıktırmadan. Kısa. Kısa. Öz. Yaşında yaşayarak. Hayata dair dersler çıkararak. Evet. Şimdi günümüzde ...Müslüman evi nasıl olacak konusunda tartışmalar yürütülüyor. Ne güzel. Ve herkes bu konuda bir eksiklik hissediyor. Çünkü o televizyon aygıtının girdiği evde artık orayı özerk bir yer olarak koruyamıyorsunuz. Doğru. Siz yemek sırasında veya yemekten hemen sonra yemek sırasında çoğu zaman açık... ...o ekranı açık tuttuğunuz zaman... ...ve küresel mahfillerin ürettiği... ...işte dizi film merkezlerinden... ...şuradan buradan... ...size dayatılan gündemi takip ettiğiniz zaman... ...veya ile dolu... ...bir sürü şeye kulak kabarttığınız zaman... ...evin ve zamanın bereketi de kaçıyor hocam. Evin ve zamanın bereketi... ...işte o sofra etrafında buluştuktan sonraki... ...o sofrayla ilgili yeni yeni... ...çok güzel çalışmalar çıkmaya başladı. Bakın... Ee, her gün aynı sofra etrafında yemek yenen evlerin çocukları daha az depresyona giriyor. Aa. Tabii bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Her gün aile fertlerinin bir sofra etrafında buluştukları, en az bir oyun buluştukları evlerde çocuklar daha az yeme bozukluğuna yakalanıyorlar. Aa, Evlerde enteresan. belli ritüellerin olduğu bu ibadet de olabilir yani yemek yemek de olabilir e, çay içmek de olabilir sohbet ritüeli de olabilir belli ritüellerin olduğu evlerin çocukları hayatta akademik başarıyı daha çok gösteriyorlar. Yani psikoloji de <gülüyor> bu sahalara giriyor ve enteresan e, deneyler yapıyor. Çünkü problemleri görüyor psikoloji tabii, ne oluyor burada tabii. diyor bakıyor ki aile bozuk. Tabi. Aile herkes keyfe mayeşay yaşıyor. Halbuki İslam ailesi evet. öyle değil. Ha Şunu da söyleyeyim. Siz biraz hı hı. evvel ibadeti ayırmayın. Hı hı. Ben şunu çok net ifade ettim. Hatta ben bunu yazdım. Biz dini yaş hayatın içinde öğrendik. Yemek yerken, sohbet ederken, büyüklere hizmet ederken, otururken, kalkarken. Dini öyle öğrendik biz. Yani bize din ayrıca öğretilmedi. Hayatın içinde yaşayarak edep. Bu Osmanlı edebiydi. Ama gördük ki sonra bu ehli sünnet ve Cenabı Resulullah edebi step step adım adım gelmiş bir biçime bürünmüş burada. Bütün arkasında şey o. Hadise o. Ve bunu biz severek, benimseyerek, isteyerek yapıyorduk hizmeti. Çünkü bizden hizmeti alan insanlar da bize merhametle bir şefkatle bakıyorlardı. Ben mesela çok bilirim evde bir misafir gelmiş abdest alacak. Ben ona havlu tutuyorum. Yani hmm. 8-10 yaşında bir çocuğum. Ama ...o zat bana öyle iltifat ediyor ki... ...ben o iltifat hayatımda hiç duymamışım. Bu hocam sadece bu toprakları ...özgü değil. Şimdi siz anlatırken... ...bir dostumuz var. Ee, şimdi... ...Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi... ...o anlatmıştı. Gencecik bir öğrenciyim diyor, Paris'te diyor... E, ...Hamidullah'ı... ...ziyarete ha. gittim. Ha. E, ab, e, abdest almak için... ...izin istedim, gittim abdest aldım. Bir baktım dedik, o... E, mini minnacık haliyle kapıda bana havlu tutuyor. Ya, ya. Yani e, pir ya, olmuş bana. Hamidullah gencecik bir tabii, öğrenciye tabii. abdest aldıktan sonra tabii. E, havlusunu tutuyor. Ya, ya. Böyle, böyle böyle hayat bu, bu kadar basit yani din bu işte yani. Hayatın içinde öğreniliyor. Kitabi bir şey değil. Din, din biraz da nezaket galiba. A, A'dan yani. zeyne. A'dan zeyne. Karşınızdaki insan da çünkü Halifetullah aynı zamanda. Tabi. ...kabasabalıkla din ona, bir arada ona olmuyor. Hürmet esasında cenab evet. allah Allah'a itiraf manasına geliyor yani. Doğruluk buradan karşımıza çıkıyor. Şimdi benim e, bir yakınım var. E, Hı -hı. Böyle işte üniversitede e, konuşuyoruz. Bir başka Hı -hı. hanımefendi filan ben yahu dedim ne oluyor bu iş filan? Hocam dedi biz dedi bizim nesiller dini kitaptan öğrendiler dedi. Ya. Bu da 40 yaş civarı yani 35-40 arası evet. bir genç akademisyen... Ama dedi siz hayatın içinden öğrenmişsiniz dedi. O kadar fark gözünü, gözünü seveyim diyor bana olsun diye Yani bunu görme diyor. Dedim haklısın. İşte onun için eskiler numunayı imtisal derlerdi insan. Ben şimdi olayı genelliyorum. Yani Cenab-ı Peygamber bu sabah yine böyle evde hani hazırlık yaparken düşündüm. 23 sene ashabıyla beraber yaşıyor. Çok mühim bir şey. Talim ediyor talim ediyor. Şimdi Celal Hoca gene geldi aklıma. Ziya Paşa'dan Hazreti Peygamber kim ona kim talim etti? Bir mektebe oldu ki müdavim Allah idi zatına muallim. rahmet beder bunu çok söylerdi. Hazreti Resulullah Allah terbiye etti derdi. O ümmetini terbiye ediyor. Düşündüm yani Hazreti Sıddık ilk iman eden işte... Yahu diyorum müşriklerle kaynayan bir kabile Herkes zengin imkan var vesaire Mekke müşrikleri nasıl çıktı Hz. Sıddık Allah bu çıkarır. E Cenab-ı Hatice Cenab-ı Ali aman ya Rabbi diyorum yani sen yaparsın. Bu kadar bu kadar enterede biz bizim yani e, idrakimizin iz anımızın ötesinde bir hadise. Allah istiyorsa yapıyor yani bu kadar net bir hadise. Dolayısıyla evet biz e, böyle bir eskilegeniler karışıyor zihnimizde ama e, doğruluk Efendimizin talim buyurduğu doğruluk. O bugüne kadar gelmiş elhamdülillah. Kaynaklar sağlam. Bir de şunu ben e, e, ek olarak e, arz edeyim sizlere ve aziz dinleyicilerimize biz aman yarabbi sen bizi istikamet üze tut diye niyaz edersek Allah bizi boş çevirmiyor. Birlikle karşılaştırıyor. Hocam, Olmadı bir şey yapıyor yani. Burada, <gülüyor> ben bu, burada ben burada bunu gördüm. E, burada hikmetle... bir müşterek dostumuz var. E, ortopedi profesörü Hacettepe'de. Yapan Ama siz değil değil mi bu? Yok değil. Oğlun <gülüyor> asistanlarından da. O. E, şimdi bu dostumuzun dedesi müderris Selanik göçmeni. Onun bir duası varmış çok hoşuma gidiyor. Ha, neymiş bakalım? Dua çok. Kısa. Tut demeden tut elimi. İşte bu kadar. Tut demeden tut, tut elimi. elimi. evet. Ya. Yani ya. sen halleri görensin. Tabii. Biz, biz düşmekte olduğumuzu görüyorsun. E, düşmekte olduğumuz zamanları Görüyorsun. görüyorsun. Bizim aklımıza gelmese de sen o zaman bizim elimizden Yani Gelmez aklımı nereden gelecek tabii. tabii gelmez nereden tut demeden tut demeden tut elimi bitti. Bu kadar. Ve bunu hulusi kapla söylediğiniz evet. zaman boş kalmazsınız. Sen yarını bir haber mi sandın diyor şey Galip Hüsnü Aşk'ta yoksa seni terk eder mi sandın diyor ya. Yani. Evet, ...yine Kur'an'da Rabbin sana küsmedi... ...ve seni terk etmedi... ...buyruluyor tabii... Tabi. ...bazan e, mühlet veriyor... ...o işte naz ehline yapıyor... ...ama biz ona gelemeyiz... biz bırakmasın... Evet. ...bizi bırakmasın... <gülüyor> <gülüyor> e, ...tevfikini refikeli ...ya Rabbi bizi bize bırakma... ...bu e, eskilerin duaları... ...şimdi çok böyle söylenince... ...akılda kalıyor bunlar... Hangi kelimeyi çok söylerseniz o zihinde kalıyor. Onun için eskiler hep işte kelimeye tevhid, salavat-ı şerife, efendim işte yani normal hayatınızda da bunlar konuşulsun filan yani selam vesaire öyle oluyor diye düşünüyoruz. Gözümüz işte gönlümüz oynaşta, oynaşta olsun. olsun. Evet. Gözümüz işte gönlümüz hak ile Her zaman olsun. zaten gözümüz işte olur Biz insanız yani biz evet. dünyadan Kopmayız yani kopamayız da kolay kolay Zaten kopmamamız da lazım Ama istikamet o çok Önemli bir hadisi Hocam Dost doğruluk dürüstlük günümüzün En önemli değerlerinden bir tanesi Çünkü Özellikle bu dijital kültürün Yaygınlaşmasıyla yalan ...çok kolay söylenen ya, bir evet. şey haline geldi. <gülüyor> Ve evet, evet. çok, çok cazip. Çok cazip. İnsanlar birbirlerine çok kolay, birbirlerini çok kolay kandırabiliyorlar. Olmadıkları kılıklarda kendilerini gösterebiliyorlar. Zaten bütün bu, bu sosyal medya teknolojisi... ...insanı olmak istediği kılıklarda sunan... ...sunmasına izin veren evet. bir teşhir teknolojisi. Teşhir alanı. Ee, insanlar olduklarından daha mutlu olduklarından daha zengin olduklarından daha akıllı e, görünüyorlar hatta kitaplarla fotoğraf çektirmek gibi bir şey varmış şimdi instagramda bir e, eğilim varmış e, kitapçılara e, gidiyorlarmış çocuklar öyle fotoğraf çektiriyorlarmış bunun üzerine bir fotoğrafçı fotoğraf köşesi ...şey yapmış... E, ...kitabın filan orada durduğu... Yani ...boş yere kitapları şey yapmayın... ...yıpratmayın işte 3 lira verin... ...burada için <gülüyor> <gülüyor> <pazaranımızı> çekin... <gülüyor> evet. e, ...Instagram'da paylaşın diye... ...geçtiğimiz günlerde ben... E, e, ...bizim arkadaşlarla buluştuğumuz... ...Süleymaniye'de bir yer var... E, ...gece vakti oradan ayrıldık... E, ...Hikmet sen var mıydın... ...yoktun Yok. o gece... E, <gülüyor> Bir de hadi boza içelim dedik. Aa, vefada. Vefada boza içelim dedik. Yakın çünkü hocam inanamadım gözlerime. İğne atsanız yere düşmez. Belki 200-300 kişi kuyrukta yani e, acayip bir şey. E, kalabalık var. Sonra e, bunu soruşturdum ne oluyor filan diye bir grup diyor ki insanlar oraya gidiyorlar gece orada bir boza içerken pozlarını işte sosyal medyada paylaşıp işte bugün de buradaydık diyorlar diye bir görüş çıktı doğru yanlış bilmiyorum fakat biraz hayatlarımızı yöneten bir şey olmaya başladı bir gösteri kültürünün önemli bir rüknü olmaya başladı böyle bir ortamda hakikat çok kolay kayıplara karışabiliyor doğru, evet. Dost doğru olmak zorlaşıyor. zorlaşıyor Çünkü dost doğru olmanın da maliyetleri var Tabii. dost tabii. doğru olmak yani kanınızla canınızla e, kayıpları göze alarak evet. e, yaşayabilmek evet. demek evet. ve insan hakikaten ihtiyarlatabilecek bir şey evet. ama ee, nefsin o yani o yalan dünyanın hazgını tatmaması lazım Hı -hı. Ahmet Haşim'in bir hikayesini okumuştum yıllar önce Hı -hı. Ahmet Haşim enteresan bir adam Yani şu anda pek okumuyor ama Mutlaka okunması lazım Hatta iki hikayesinden kısaca Hı -hı. Bahsedeceğim bir tanesi e, Şöyle e, Sanayi Nefisi Encümeni kurulmuş e, 20'lerin sonu 30'ların başında Hı -hı. 33'te de vefatı Hı -hı. Fakat Sanayi Nefisi Encümeni eski eserlik Tahrip ediyor O da diyor ki bir hafif miza. Bakın diyor, güvercinler hep diyor, eski eserin ...saçaklarına sığınırlar. Acaba diyor, sanayi nefisi encimenine... ...bir de güvencini ağza alsak mı diyor yani. Bakın. <gülüyor> Gülütaş. <gülüyor> evet. ee, i̇kinci, i̇kinci fıkra şu... Ya esas ...mevzumuzla alaka, alakalı hmm. olan... E, ...çobanlara bakıyor. Kırsal'da... E, ...büyük sürüler var, koyunlar... ...çok iyi, büyük çoban köpekleri var. Fakat bu çoban köpeklerine... ...ekmek esaslı gıdalar veriyorlar... ...hiç hmm. et vermiyorlar... Hmm. ...soruyor... ...a diyor çobanların başı... E, ...biz diyor verirsek... ...bu diyor koyunlara dadanır... Hmm. ...koyunlara telefeder. eder... ...bazen diyor biz bakarız... E, ...koyun eksiliyor... Hmm. ...merak ederiz, izleriz... ...köpek yavruyken... ...kuzularla oynaşırken... ...bir kuzunun kulağını ısırmış... ...aynı şey böyle... ...ve kanın tadını almış... Büyünce yaşatmaz diyor Allah biz Allah o Allah köpeği Allah itlaf ederiz Allah. diyor Şimdi nefis de böyle bir şey Şimdi ne fazla geldi neler çektim köpek nefsin elinden diyor. Yani bir güne bir güne uyduramadım diyor yani Allah Allah. ne fazla enteresan bir adam mesela bizimkiler bu kadar açık yazmazlar ne cifazlı batıda da yetişmiş ya çok realist bir tarafı var yani bugünlerde gerçi Nurt merhum okum. üzerinden bir tartışma yürütülüyor ne o efendim kimileri diyorlar ki Necip Fazıl ideoloji olarak e, işte muhafazakar kitleyi güdükleştirdi bir soğuk savaş e, düşüncesine mahkum etti e, daha liberal daha çoğulcu bir düşüncenin gelişmesini işte bu tür şeyler engelledi olabilir gibi. ben bilmem hı. de nur topu günlerinin kanına girdim hı hı. kutsal emaneti yedim bitirdim diyor yani divan şiirinde böyle yapan adamlar mı söylemezler o işte Batı'nın getirdiği bir şey yani. Settar biraz kenara çekmişti. Nur Topu günlerinin kanına girdim. O girmiş hatıratında da yazıyor. Kutsal emanet. Ne o zaman sağlık karşiye tamam. Varoluşsal bir şair hocam. Evet. Çok büyük bir şair. Evet, çok büyük bir şair. Yani evet. gerek kaldırımlar olsun, gerek çile olsun, her şey insan güzel. ruhunun evet. e, varoluşsal yalnızlığını, kozmik yalnızlığını evet. çok yoğun ve derin bir şekilde şiirisi, anlatıyor tabi yani. tabi bir şiir dilinde anlatıyor. Evet. Ben şeye de katılmıyorum ayrıca. Az önce ha, tabii, tabii. E, dile gelen Onlar görüşe konuşulur. de tabii, kat tabii. katılmıyorum. Tabii. Çünkü e, Necip Fazıl'ın Ortaya çıktığı e, zemin e, böyle demokrasinin bütün rükünlerinin olduğu bir şey değil. Fikriyatın tamamen ezildiği tabii, bir yerde tabii. bir çığlık olarak çıkıyor Necip Fazıl. Tabii, tabii. Bir isyan çığlığı Ve olarak. Ve Necip Fazıl'ı yani otuzlu yıllardaki Necip Fazıl'a baktığınız zaman... ...dünyanın o zamanki konjöktörünü de dikkate almalısınız. Adam, yani O çizgiden bir haber değil... Tabii. Yani iki savaş arası modernitenin ciddi çilelerin çilelerinin olduğu devir. Zaten o iki savaş arası Amerika yok. Hı -hı. Amerika şeylerle uğraşıyor, kendi çilesiyle uğraşıyor, y yerel bir şey. Gaza isimleri yani ben üç defa okudum siz de okuyun işte. Belki okuyun yani gö Hı -hı. orada göz gözüküyor olduğu gibi yani. Grapes of Wrath yani tam işte gazap isimleri Hı. yani orada gözüküyor hadise. Amerika'yı 39'daki savaş kurtarıyor. Üst tarafa da geçtiniz yani Şimdi de işte şey değil Neticede Nefsin bu tadı almaması lazım Vallahi O tadı de. alınca iş zorlaşıyor ya. <gülüyor> O tat çok mühim bir şey yani <gülüyor> Aman Yani Onun için peygamber masum Evliya masumdur derler hı hı. Evliya korunur Niye nefs o tadı Almayacak o tadı tattı mı Yalanır <gülüyor> <gülüyor> Çok zor bir hadise yani. <gülüyor> Yine evrende mevcut bahsederlerde kurt itiyelimmiş, kulakları düşmüş, kuyruğu sıkışmış iki bacağın arasına. Ama kuzu geçerken hala gardını alır böyle bakar dedi yalanarak. <gülüyor> Bize de bakardo bakardo olan derdek acaba o kurt biz miyiz? Vallahi çok esprili bir adamdı Allah, Allah, Allah, yani Allah razı olsun. çok yani çok evet, hoş yani. Evet. Kurt derdi kulaklar düşmüş, dişler dökülmüş ama hala bakıyor yani. Baza bana bir imkan çıkar mı buradan diye. <gülüyor> Kuzu geçerken. Eyvallah. Evet. Her zaman bak o, nefis o şey. Onun için yani e, ailele daima tayakkuzda olmak lazım Evet evet yani. Ve son ana kadar şeydir ee, Allah muhafaza buyursun yani son ana kadar Hı. her an için çünkü şeytan aleyhilane bu tabirde yine eskilere haytti şeytan aleyhilane boşluğunuzu bekler evladım haletin nezide siz boş kalırsanız yani o bir gidiş geliş hali orası çok mühim onu, onu def etmek lazım oradan Fülen şeklinde böyle anlatırlardı. Biz de bakardık nasıl bir şey hallettiyiz diye evet. bilmiyoruz henüz daha. Bazısı hop diye geçi veriyor o kadar. Fakat bu öyle bir dünya ki hocam benim anladığım iki dünya aynı anda yaşıyor. Hem evet, doğru. Hem fizik dünya hem metafizik. Doğru doğru doğru. Yani gayb da burada. Gayb burada. Bu fizik dünyayı da halkeden halketti. Başka birisi halketmedi bunu. Tabii. Newton falan halketmedi. ...ol dedi oldu, kuralları da koydu... ...bu kadar net... Hı hı. ...buna bir de arka plan getirdi... gayip iç içe bunlar... ...siz burada bir şey söylediniz... ...gaybde neler oluyor biz bilmiyor ama seziyoruz... ...öyle bir yetenek vermiş bize... ...seziyoruz... ...bunun da şeyi göz... ...hani tangoda da var... ...gözler ki kalbin aynasıdır diyor yani... ...mustaki <gülüyor> <gülüyor> çok mühim... ...siz bunu seküler diye bakarsınız... ...insaniydi... ...göz nazar... Evet. atfı nazar evet. Hı -hı. bakıyor evet. Siret Bey hanımı vefat etmiyor ah gözler bana tevcihi nikah etmeyecek diyor Siret Bey Hüseyin Siret Bey ya. o da dervişandan malumunuz tabi Allah. tabi Allah Allah. Ee, ah o gözler bana tevcihi nikah etmeyecek o dudaklar beni Siret diye yad etmeyecek ey baharında dökülmüş e, ey, ey ...mihalin, neyse gelmedi aşağısı... ...Nazlı Çiçek diye devam ediyor yani... ...hanımına yazmış, ilk hanım... bu ...hani var ya... Ilk ...biraz edebiyat doğru kayalım mı? tabi tabii. tabii. İlk sevgiye benzeyen, ilk acı, ilk aykılık... ...yüreğimin yaktığı ateşle havalık... ...kan duvarlarında ...bu ilk muhabbet çok farklı bir şey... Hmm. ...karşıcısında duyulan... Evlada duyulan ve şeyhe duyulan ilk muhabbet, o kalp bir şeyle tanışıyor. İlk defa tanışıyor. O çok önemli bir şey. Ve bir şeyi ilk defa bütün hacmiyle seviyor. Evet. evet. Onu öyle bir alıyor ki şeyi içeri. İçeri. Başka bir şeye yer kalmıyor. Kalmıyor. Aynen evet. böyle. <gülüyor> Cenab-ı Rasulullah'ın bu dünyadan irhalinden sonra da o asabın halini tasavvur edin yani şimdi. Hazreti Sıddık ne oldu? Ama iki sene dediler sen bu işin başındasın. Hiç çare yok. Oturduk işin başında. Bütün yalıncı peygamberlerle uğraştı. Cenab-ı Emre on sene. Otur dediler kaçamazsın. En yakınları onlar çünkü. Peki ya annelerimiz? Onların halini kim biliyor? Bilmiyoruz ki. Yani öyle bir e, nur ki o ama yok bitti tamam. Allah gel dedi bitirli iş. Hissettiler. Yani oradan şimdi geliyoruz biz kendimize ilk yani ilk sevda kalbe düşen o ilk ışık hani unutulmaz unutulmaz şarkı var ya aynı şey söylüyorlar yani. O ilk ışık kalbe düşünce kalp yeni bir kendi realitesini fark ediyor kalp. Vüsatini, kabiliyetini, ikramı ilahi lütfu e, e, fark ediyor. Aman yarabbi diyorsunuz. Kızımı ilk defa kucağıma aldığım vakitte artık 28 yaşındayım hatırlıyorum yani. Şimdi 50 yaşındaki kocaman bir hanım oldum. Ama o bitmiyor. Hepsinin yeri başka. İlk defa bir şeyi görüyorsunuz. İlk defa mesela hüzün de böyle. 19 yaşındayım peder göçtü. İlk defa kalp ciddi bir hüzünle karşılaşıyor. Hiç olmaz zannediyorsunuz. Akıl diyor ki olacak bir gün gelecek olacak. Ama sonra ruh diyor ki yok yahu olur mu filan. Oluyor. <gülüyor> Oluyor arkadaş. Sizin, yazı... Sizin yazınızı okumuştum ben. Hmm. Pederinizi göçtüğü Tabii. zaman çok yani o bir müthiş bir elem yazısıydı yani. Müthiş bir elem yazısıydı. tabi okudum. Siz bayağı ileri yaşta ama pederi kalbetti. <gülüyor> Tabii bir ben ta 41 yaşımdaydım. Ha, hmm. Bayağı olmuş demek o da yani. Hmm. Böyle e, yani ilk defa bir şeyle. O da bir terbiye ama. ...kalbin o... ...oda da bir kompartıman var... Hı hı. ...hüzün kompartımanı... ...onu onu tanıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki... ...artık ben hatıralar... ...övütler... E, ...beraber yaşanmışlıklarla... ...yola devam edeceğim... ...ben mesela ilk böyle bir büyük hüzünle karşılaşınca... ...bir şoka girdim... Hı hı. ...ve bir sinir hekimi vardı... ...ablamın sınıf arkadaşı... Hı hı. ...Zuhal abla ona gittim... Hı hı. ...yoladılar beni... O beni teselli etti birazcık yani. Ee, yani paylaşıyorsunuz. Paylaşınca e, malum sürür artar, keder azalır en azından. Sonra tabii yavaş yavaş tabii burada iki mühim adam. Bir tanesi Merhum Topçu, bir tanesi Mahir Bey. Mahir Hoca dediler ki bu vakta kadar biz size geliyorduk. Çünkü babanız bizim büyüğümüzü sohbet ediyorduk. Ama o artık yok. Bu defa sen bize geleceksin. Ben de eyvallah dedim. Ve onlara gitmeye başladım. Peyder pey olabildiğince. Onlar benden o keder yükünü almadılar ama yumuşattılar. Yani onu taşınabilir bir hale getirdiler. Köşeleri yumuşattılar. Bunun hayatın bir realitesi olduğunu bana bir şekilde zaman içinde anlattılar. Bu çok güzel bir şey oldu yani aksa ben o çok zor 3. sınıftaydım inşaat fakültesinde ee, sıkıntılı bir vakit oldu. O tabii birçok şey değişiyor hayatınızda ama o böyle ağır, ağır ağır ağır yumuşadı. Mesela o anı hatırlıyorum o o Ekim, Kasım sonuydu pederin göçtü. Ben o ilkbahar çok sık Yahya Efendi kabristanına giderdim. Çok sık. Demek bu psikoloji o yani. Sonra hal geçti yavaş yavaş. Orada ne buluyordunuz hocam? Sükunet buluyordum. Sükunet. Sükunet buluyordum. Ve öl ölümü yumuşatmaya çalışıyordum. Yani orada. 19 yaşında bir adam. 19'u bitirmiş, 20'ye gelmiş 20, bir çocuk. Teknik Üniversite talebesi. Ee, bazen bizim Mevrum Ferruh'u da alıyordum yanıma. O da enteresan bir adamdı. Bir dost, bir manevi ruh ehli bir çocuk, bir adam. Söyledi nedir hocam? Müftüoğlu. Profesör Ferruh Fer Müftüoğlu Su İ profesörüydü Efendim, su. İnşaat fakültesinde O Hı -hı. bilinmeyen bir değer o yani İnşallah günün birinde ortaya Hı -hı. çıkacak Yani Bu toplam onu anlayacak profesör İTÜ'de miydi? İTÜ'de Ferruh Müftüoğlu Benim sınıf arkadaşım Ondan sonra İkimiz de konuşmazdık kabristanda 3-5 vakit geçirirdik Sonra bir namaz kılardık dergaha şerifte Hı -hı. Sonra biner otobüse Evlerimize giderdik Bunu hatırlıyorum yani o bir dönemde geldi geçti. Yani netice o bir ayrı şey. Yani kalbin o ilk tat alışı bu şeyde de böyle. Yasak çizgilerde de böyle. Kalp o tadı alınca ondan çok kolay vazgeçemiyor. Onun için yani büyükler kalbin o tadı, nefsin o tadı tatmaması lazım. O yüz türlü numara yaparlar ama yani kandırmak için illüzyon yaparlar yani bol da dua ederlerdi ama o dualar sizin gayabınızda da olur çünkü her duayı da her insan kaldırmaz mesela Allah şifa versin ederseniz ya ben hasta mıyım der insan yani filan yani o, o nefsi emmariye de ağır gelebilir yani o dualar yine bir Allah dostundan işitmiştim böyle oturuyoruz işte Tabii o anlatıyor, biz dinlemeye çalışıyoruz. Ne kadar dinliyorsak, bir müridim dedi, de, de, de buyurmuştu, bir suya hal görürsem, e, ona onu hemen söyleyemem. Ben tabii sorarım. Ben baba niye böyle oldu? Tarikat-ı Naksebendiyeden bu Hazret. Dedi ki, ola ki neyse ağır gelir. Sustuk tabii biz yani. Ya sen şeysin, o da mürit. Ne düşünüyor Hazret yani? Peki ne yaparsınız? Ben şimdi Gözler de soruyor. Anlatıyor az zaten yani. Ben doğrusunu yapmaya çalışırım. Onun huzurunda. Olay ki görür Allah gösterir. Yetmez. Dua ederim. Ben şimdi Gözler soruyor tabii. Mühendisiz ya. Ya yapmazsam bir daha yaparım. Bir daha yaparım. Bir daha yaparım yapana kadar. Çok zor bir iş bu şeylik yani. Adamın paşasını bırakıyor. <gülüyor> Ve kendi alıyor yükü üstüne. Bir daha yapar Niye? O adam hakikati görene kadar. Görmese de görmez. Onun için o yani ilk haz, o kalp olan o ilk bakış çok mühim. Allah hepimizi çünkü hala mesela ben şu anda bayağı yaşlandım. <gülüyor> Ama hala tatmadığım hazlar var. Nefsi emmari Malum bu yani kabız bast meselesi. Hı <gülüyor> hı. ...her an her yerde kalmıyorsunuz... sinir serisi gidiyor... ...yani <gülüyor> maksimaya çıkar, minimaya iner... ...tekrar maksimaya çıkar... <gülüyor> Aynen. ...dolayısıyla yani... ...Allah muhafaza buyursun... ...merak ediyor muyum... ...zahiren etmiyorum gibi ama bakarsın... ...ederim yani Allah muhafaza etsin... <gülüyor> geldik emaneti vaktiyle... ...temiz bir şekilde olabildiği kadar... ...teslim edelim o kadar yani... ...onun için ilk ilk şey çok mühim... O hakkı, hakikati işte istikameti hı. tanıyorsa o tat istikametinde gidiyor. Ötekini tanımışsa onun işi oldukça zor. Bizim eski terbiyede ötekinin onun için e, şeyin, kabahatin mestur kalması istenirdi. Şimdi siz biraz evvel bahsettiğini çok mühim o sosyal medya televizyonlar, şunlar bunlar vesaireler, hı hı. bütün bunlar kabahati yaygın hale getiriyor ve özendiriyor. Ama yarabbim. Tabii. ama Niye? Çünkü tüketim meta halinde. Kabahat tüketimle eşdeğer gider, orantılı gider. Hatta karesiyle orantılı gider. Ne kadar çok menhiyata meylederseniz o kadar çok tüketirsiniz. Bu da modern kapitalizmin çok istediği bir şey. Sizi eksik hissettiriyor. Eksik hissettiriyor. O çok ma mazbut ve makulü. <gülüyor> Üst tarafı malum işte vesaire vesaire falan. Şimdi biz de çok açmayalım bu konuyu. E, tüketmezseniz işte geldi gene Aziz Efendi'ye bağladık işi yani. Bir çift galoş var. Kendi ayaklara da küçükmüş. Hanım sultandı zaten hanım. Bir çift galoş. Efendim baba niye almıyorsun? İhtiyaç yok yahu dermiş. Yani 20 sene bir, bir galoşu giymişler. Ben camiye gidiyorum. O da pazara gidiyor demiş. <gülüyor> Bu kadar basit hayat yani. Ben camiye gidiyorum. Giyiyorum. Geliyorum. Evde çorap örüyorum. Onları satıyorum. Maaşı da fakir fakir tasadık ödüyormuş. Sonradan öğreniyoruz bunu yani. Abdülaziz Bekkin Bekkin, evet. evet Abdülaziz Hayri Bekkin'e Bir de Efendim Mehrum buyurur derdi ki Bu zevatın ismini söyleyin dua olur hı hı. E, insanlar merak ederler Efendim Hayır olur Vesaire Çünkü bunlar emanet olan insanlar Büyük büyük insanlar bunlar yani Hepsi böyle bunların Allah dostları Bunları yad edin Dua yerine geçer böyle bir resim Hayat ...onun için ilk şey... miyim Kemal Ümit'e de işte öyle onlardan bir tanesi... ...tanışmamamız lazım... ...şerle... ...zor ama ne yapalım... ...kuzunun kulağını ısıran köpek olmuyor... ...olmuyor çok <gülüyor> evet. miyim o... <gülüyor> ...kuzuyu götürürüz ondan sonra o tadı almışsak... ...götürürüz kuzunun kulağını... ...Firavun da o tadı aldı işte yani... ...kurtuluş yok... ...böyle... ...ilk günah... ...evet... Ilk çok uzattık değil mi? Yok tabii? çok güzel oldu uzattık, hocam uzattık. çok e, Fevkalade güzel bir noktada e, Tamamlıyoruz inşallah Hikmet Bey sizin ilave edeceğiniz bir şey yok dedi Hikmet Bey e, Sözün güzelinin üzerine söylenecek aynen, bir söz yok tamam, Aynen ee, ...çok hakikaten... ...faydalarla dolu bir sohbet oldu... ...hepinize çok teşekkür estağfurullah, ediyorum... Estağfurullah efendim... Estağfurullah. ...siz sayenizde oluyor bunlar... Hatırlatıyorsunuz... Efendim. bu. ...benim yani şeyime mi giriyorsunuz... böyle... ...hafızamın ve gönlümün derinliklerine... ...oradan ne çıkarsa o sizi yapıyorsunuz bu iş... ...hekimsiniz ya... ...hem hekim <gülüyor> hem hakim... <gülüyor> ikisi var, Bunu elde, dua duanız olarak kabul ediyoruz ha, hocam tabii dua kendim için de realite de bu ama dua da aynı zamanda eyvallah sağolunuz kıymeti dinleyenler bir günün sadasının daha sonuna geldik ee, kıymetli hocam Saadet'in Ökten e, Hikmet Yavuz ve ben Deniz Kemal Sayar hepinize hayırlı akşamlar hayırlı ve güzel bir ömür diliyoruz